Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Ee, hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Afiyetli seyirli inşallah. Allah afiyetler versin inşallah. Hı. Hocam biraz üzerinden geçti ama hala. Ee, hacılarımız gelmeye devam ediyor ee, Yani konuşulması gereken bir mesele var ee, Hac meselesi Hacda yaşananlar meselesi ee, Bu hani bir kere oldu da içimizi yaktı bitti e, Deyip teselli olacağımız e, bir mesele olmaktan da çıktı yani mevsim mevsim her haç mevsiminde e, adeta bizi ürküten, korkutan e, bu haç mevsiminde de benzeri bir faciayla karşılaşabilir miyiz dedirten e, bir mesele haline geldi. Hakikaten üst üste üstelik bu seneki haç mevsiminde üst üste iki büyük e, acı yaşandı. Ya bununla bağlantılı olarak yani haç ibadeti hakikaten e, İslam'ın, ümmetin hani cihan şumul manada büyük güç gür sesinin çıkması mesajlarının duyulması gereken bir ibadet ama bu tür acılarla, facialarla birlikte anılmaya ve biraz da ya ümmetin sanki zaafını ortaya koyar gibi bir organizasyon neden yapılamaz gibi sorulara da yol açan bir hadise yani siz de mutlaka büyük üzüntü duydunuz Onu biraz konuşalım diye düşünüyorum Hani ne hissettiniz oradan başlayalım isterseniz Ne hissettiniz devam edelim ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim Evvela bir mümin olarak iki zıt çizginin ortasında durmak istiyoruz. İstememiz gerekiyor. Birincisi Kabe'miz haccımız maşer provamız gibi çok yüksek düzeyde mukaddesatımızın söz konusu olduğu bir yerden konuşuyoruz. Amin. Yani tenkit etmekten ayıp bulmaktan imtina edeceğimiz bir çizgideyiz. İmanımız böyle gelir. Tabii, tabii ki. İkincisi, yani hac ibadet, Kabe yani bunlar, söz konusu olduğunda, hiç değilse, e, namazda bir titriyor. numara Kabe. Tabii, içimiz Orası. titriyor. Haç beş numaralı ibadet. Evet. Yani, evet. tenkitte veya övgüde böyle uç noktalar bu. Bir. İkincisi, yani bu noktada bir imtinamız var. Aman konuşmayalım. Dikkatimiz var. E evet, keşke konuşmasak var. gibi geliyor. Evet. İkiyim. Birileri çıkıyor işte Ganj nehrinde Hindular milyonlar kutlama yapıyor da niye bu kadar olay olmuyor? Evet. Deyip bunun tam ters tarafında e, bir Müslüman ağzından çıkmayacak sözlerle kıyaslama yapılıyor. Evet. İşte Stadyumda şu kadar insan var da Niye onlara bir şey olmuyor gibi evet. Yani yeri bilmeyen Coğrafiyi bilmeyen O ibadetin o daracık birkaç saate Sıkıştırılmış halinin ne demek olduğunu Bilmeyen Boşboğazların konuştuğu sözler var evet. Biz orada da duramayız Tabii ki Bu imtinamız edebimizden Konuşmamamız gereken e, Şey ortamda Bizi e, olsun bitsin Ölsün müslümanlar denecek bir durumda da tutmuyor. Bir orta edebimizi koruyarak, haddimizi koruyarak iki şeyi muhafaza etmemiz lazım. Bir insan. İnsan ölüyor burada. Tabii. İnsan minadan evet. değerli. Evet. Bir de hocam, yani o tür e, hani gerekçe e, ürettiğinizde yani başka türlü olmaz dediğinizde de o zaman sanki insan ölümünü, sizi söylediğiniz, sanki Hafif hafifçe mi konuşuyoruz? gibi bir şey çıkıyor ortaya yani. bu, bu vahim bir şey. Yani işte 800 kişi mi öldü? 820 kişi mi? Çok ayıp. Bunu evet. söylemek. Bir öldü ya. Bir kişi öldü bir kişi diyelim. Ölse, bir kişi öldü ne? diyelim Tabii, ya. Evet. Bir çocuk öldü diyelim. Bir 100 yaşında ihtiyar öldü diyelim. Ne evet, fark eder? Ne fark ederim? Yani bütün bütün insanlık Yani tedbiri alınsaydı yani. olmayacak olan bir şey i̇şte, oluyorsa çok çok vahim. Evet. E, bir de Hocam burada doğru hacı ölüyor Masraf oluyor Ambulanslar, hastaneler ya Bırak bunları Dinimizin azameti lekeleniyor Elbette yani, Asıl asıl o yani. Müslüman profilimiz Haccımız, Kabe'miz İbrahim Aleyhisselam'dan beri gelen bir Teamül ibadetimiz ya, İslam İslam eziliyor Hocam Şöyle bir şey anlatırlar Bu İstanbul işgal edildiğinde bu işgalci komutanlardan biri öyle Sultanahmet Camii'nde bir namaza şahit oluyor. İşte imam efendi Allahu ekber diyor. Binlerce kişi böyle bir dolu bir zamanı binlerce kişi tekbir alıyor. Sonra rükû, secde Bravo komutan demiş <gülüyor> <gülüyor> Bravo Yani o bir de ibadetin haşmeti var Değil mi yani Hac ibadetinin haşmeti Bu gölgeleniyor her şeyden önce Bu olayların şeyinde kalıyor gölgesine. Dolayısıyla hocam Oradaki o sahneleri bilmeyen birisinin Buradan ulu orta konuşması Edep dışı bir hareket evet. Yani mesela O günlerde olayın olduğu günlerde siyasetçilerden biri, bize versiler biz idare ederdik. Ya ne yapıyorsun sen? Daha bir sene önce maden ocağından 300 ceset çıkardın sen. Bütünü bir kilometre bile değil. 300 ceset, 350 kişiydi, 300'ün cesedi olarak ceset çıkardın. Sen, bu, konuşma evet. sen konuşma bari. sen Yani evet. bu sanki bir stadyum idaresi gibi basit görmek e, vahim bir durum. Yani bunu bir ee, ne e, ulusal bir konu görmek çok yanlış. Ümmet meselesi bu ümmetimize ait bir mesele ee, ortada bir büyük sorun var bu 3-5 senede bir tekrar oluyor. Evet. Üstüne gidiliyor ee, bir, bir ay sonra unutuluyor bir daha bir olay olduğunda hatırlanıyor hacca gidileceği zaman insanlar e, bir terör olayına karışmaya gider gibi helallaşarak gitmek zorunda kalıyorlar. Evet, Orada muhakkak evet, ölürsün evet. gibi. Bütün bunların Ortasını bulup edebimizi bozmadan Mekke zarar görmeyecek evet. Haç zarar görmeyecek evet. İhram zarar görmeyecek Mümin kardeşliğimiz zarar görmeyecek Bir platformda konuşulmalı bu konular evet. Önce bunu tespit etmemiz lazım Aksi takdirde hocam Ümmeti Muhammed Kendi yaralarını konuşurken Kangren'e çevirebilir Bu yaraları evet. çevirebilir evet. Mesela çok basit hocam ne kadar üzülüyorum bilmiyorum. Sizin de dikkatizi çekiyordur. Mesela bir olay oluyor. İşte 700 hacı yaralandı. Türklerden kimse yok diyor. Evet. Ya yani bir fazilet mi Türklerden kimsenin olması veya evet. olmaması? Yani ihram bizim elbiselerimizi, nüfus kağıtlarımızı çıkarmamız anlamına geliyor. Orada ta Kuzey Kutbu'ndan Eskimo'ya dönen Öyle varsa öyle bir nedir. Onlardan bir tanesi öldü diyelim, sıcaha dayanamadı öldü. Onunla Ankara'nın göbeğinden bir Müslüman ölmesi arasında ne fark var? Evet. Yani hac şuuru vermesi lazım, orada <gülüyor> bir tür bir takım genlerimiz e, hareket geçiyor, hareketleniyor. Evet. Bu bir yanlışlık. Hani bir Allah dostu böyle mahallede yangın çıkmış da, yani işte hocam yangın çıktı sizin sokakta. Sonra işte sizin eve bir şey olmadı. Elhamdülillah demiş. Sonra <gülüyor> o elhamdülillah demesinden dolayı tevbe etmiş. Yani kendi evinden Tabii. yana bir his geliştirdiği için. E, samimi müminlik yani, böyle evet, olmalı evet. hocam. Yani bu istiğfarı gerektirir. Bu mesele yani Mekke'deki bu olaylar. Evet. Yani Medine-i minnevveret elhamdülillah olmuyor da. Mekke'deki bu olaylar konuşulurken... ...biz de konuşurken şimdi... ...bu inceliğe dikkat etmek... Hı hı, ...gerekiyor güzel. hocam yani... Evet. ...camimiz... ...mahalle camimiz gibi Mekke... ...olması lazım yani mukaddesliği... ...bakımından... ...bizim bağlantımız yüreğimizdeki... ...durduğu yer bakımından... Orası Mekke değil hocam, biziz. Biziz. Mina evet. değil. Çok güzel. Mina değil, biziz orada. Elbet. Zaten her hacıyı bizim adımıza dua ediyor diye biz gönderiyoruz Elbet, buradan. Evet. Ben öncelikle bunu bir izah edeyim. Bir çerçeve, diyorum. yani ya bu, bakış çerçevesi. Bu çerçeveden önemli, bakmak doğru. zorundayız. Öyle doğru. sırf gazeteci, medyacı mantığıyla bakamayız bu meseleye. Siyasetçi mantığıyla da bakamayız. bakamayız evet. Mümin, Mekke'sini konuşan insan cemaratı konuşan insan olarak... ...bakmak zorundayız hocam. Hocam belki kısaca... ...bu şimdi hacca gidip gelenler... ...bilir oradaki zaman... ...ve mekan sınırlılığını... ...onun yol açacağı... ...bir takım riskleri vesaire... ...ama isterseniz kısaca... ...ondan da bahsedelim. Yani bu... ...hakikaten nasıl bir zorluk... ...içerisinde... E, ...bu işte Arafat'tan... ...sonraki süreç yaşanıyor... Şimdi bir defa hocam, yani ortada dinleyicilerimiz içinde hani evet, gitmeyenler olabilir, yani Tasavvur edemeyen, kameradan olabilir. bile izleyip anlaması çok zor Doğru, hocam. Evet. Yani gözle görülecek bir olay bu. Evet. Şimdi bir kere ilk nokta yaşlı evet. e, ve dil bilmeyen evet. ve yanında hanımı arkadaşından ayrılmak zorunda olmama psikolojisiyle hareket eden Tutunan 3, bir milyon 3 milyon insan. Evet. 3 milyon insan. Şimdi burada hep soruyorlar. Diyorlar ki önde 100 kişi ezilirken arkadakiler kenara çekilsin diyorlar. Niye durmadı veya? Ya e, niye durmadı? Yahu bu bir defa el ele tutuşmuş grubumdan gidersem kaybolurum. Kaybolursam Araplar beni ezer diye korkan biri. <gülüyor> Dolayısıyla Ezilse bile ön gruba gitmesi gerekiyor. Yani burada bir kitle e, yönlendirmesi gibi bir hareket var. Yani kaybolsan nerede kaybolacaksın? Bütünü küçücük bir kasaba yani. Kaybolsan nereye kaybolursun? Gidip bir çeşmenin altında otursan gelip bulacaklarsın. Büyük bir ta İstanbul'dan gitmeden kaybolursun, bulunamazsın. İşte üstüne kimlikler takılıyor. Çünkü neden... 60-70 yaşında insanların ağırlıkta olduğu bir. gerçek evet, evet. Başkanımız da bu sene ağzından baklayı çıkardı sonunda. Evet. Bu iş genç ibaretiymiş <gülüyor> dedi yani. Demek Bir arkadaşım kaldı. yeni haçtan döndü. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu sözünü duymuş. Ya hakikaten diyor bu sene zorlandım diyor. İşte onun da yaşı 60'ın yok. <gülüyor> hakikat böyle çıktı, hocam. Evet. Bu, bir hakikat. Evet. bu bir hakikat. Yani şimdi burada başladığım nokta çok önemli hocam. İstanbul'dan ilaçlarını yanında almak zorunda olan birisi. Yani tansiyonu vesairesi arkadaşlarından ayrılamaz. Tek yürüyemez. Psikolojisiyle uçağa binen bir kitle karşımızdaki. Evet. Birisi bir filama çıkarıyor, bir pet şişe. Bu pet şişenin peşinden ayrılmayın diyor. Resmen <gülüyor> hocam bir pet şişeyi bastonun ucuna takıyor. Evet. Bu evet. pet şişenin peşinden ayrılmayacaksınız diyor. Yani bayrak gibi. Bir evet. ba yani bir bayrak çıkarıyor, evet. atletini asıyor, bir şey asıyor. O peç şişe daha çıksa daha çıkacak. ...Kabe'ye evet. gitsek Khabibe gidecek. Yani orada bir e, olay var. Geri kalayım iradesi İstanbul'da bitiyor zaten. Evet. Bu noktadan başlamak gerekiyor. Hı hı. Bu bir. Evet. ...iki, çok sınırlı bir zaman. aşırı derecede sınırlı bir zaman kullanılıyor. Yani sınırlı bir zaman. Mahiyeti o yani. Sınırlı bir zaman çok geniş bir vadide de kullanılmıyor dar bir alan dar dar bir bir alanda, vadi, evet. yani normal vakitte sırayla herkes huzur içinde yapacak olsa 3 gün lazım olan iş 5-6 saatte yapılması evet, gerekiyor evet. 7-8 saat bilemedin yapılması gerekiyor bu önemli Evet 2 3 yani bu zamanı evet. genişletemiyorsun da. genişletemiyorsun Evet 3 yaklaşık 2 gündür ihrramda bu insanlar Evet elbiseleri çıkmış artık terden Bayağı, yorulmuşlar mı? Arafat ortamında Arafat ortamında yani çadırda sıcağın e, altında her türlü yorgunluğu olan evet tefekkür kabiliyeti hatta görme or, or, oranı bile azalmış uykusuz insanlar evet uykusuz insan. ben hatırlatayım geçen sene işte nasip olmuştu mesela vakfe duasında oturmak zorunda kaldı başıma su dökmek zorunda kaldım. Yani belki aşağı yukarı kendimi dayanıklı bilen bir <gülüyor> insanım ama 60 üstüsünüz. Eee evet, altmış 60, 60 üstüsünüz. Ve çadırdaydınız Çadırdaydık. Evet. Çadırdaydınız. Bir de açık alanda olduğunuz bu evet. olaylar açık, alanda, açık oluyor. alanda oluyor. Bu bu da çok önemli. Yorgun, uykusuz. Evet. Terden derisi birbirine yapışmış. Hatta egzama olmaya başlamış. Evet. Yürüyemeyecek şekilde terlik var ayağında. Terlikler ayağını vurmuş. Hep pantolonla gezmiş insanların Hep ayakkabıyla gezmiş insanların Üç gündür terlikle gezdiğini düşünüyorum. Evet. Yani bitkin insanlar evet. Olay da olsa yürünen tarafa gideyim evet. Düşünecek Zafiyet noktaları oluşmuş Kişilerde Bu üçüncü nokta Dördüncü nokta iklim çok fena Mesela evet. kış aylarına rastladığında Bu kadar vahim olmuyor bu aylar Yani evet. iklim çok fena Gecesi de gündüzü de Sanki ateşliği gibi. 35 derece, yani 40 derece. Evet. E, ve bu insanların bu şekilde gelmeleri e, önemli bir etken. Yani evet. iklim de etken. Beş, çok önemli nokta hocam. Burada oranın yönetim merkezi olan Suudi Arabistan'ın düzeltmesi gereken bir nokta. Ben Suudi Arabistan bu işte kabahatli falan demiyorum. Yani... E, Başkası da olsa belki bu sorunlar olabilirdi ama ortada bizim şu anda tenkit edeceğimiz mesele var. Bir, biz oradayken de, ben yedi sene elhamdülillah fiilen orada bulundum. Yani binlerce görevli getiriyor oraya Suudi Arabistan. Ama bunlar Arapça bilmiyorlar hocam. Arapça. Evet. Suudi Arabistan'ın Çöllerinde şurada burada bir polis kıyafeti giydirilmiş ve Arapça bilmeyen insanlar. Allah bu Bunu ilk defa duyuyorum. Niye ilk yani, defa duyuyorsunuz hocam? Ya yani Suudluların görevlendirdikleri insanlar Arapça bilmiyor. Ne anlamı. Allah, ben? Kabe, Hac kelimesinden başka bilmiyor neredeyse hocam. Allah Allah. Argo biliyor. Hmm. Bizim burada Hoca Efendi ilahiyat mezunu, medrese mezunu şöyle bir toparlıyor kendini, ihramını. Selamun aleyküm diyor ve aleyküm selam anlaşıyor. Tatlı bir Arapça ile öne uyardu diye başlıyor. <gülüyor> fasih Polis tip tip bakıyor ne anlatıyorsun. Yallah hacı yallah hacı bildiği tek kelime bu. Evet. Fasi olarak selam bile biliyor. Hı -hı. Allah biliyor. Kabe biliyor, biliyor. biliyor. Hac biliyor. Tek kelime Fasih bilmiyor. Evet. Suda Arabistan bunu çözmek zorunda hocam. Evet. Niye çözmek zorunda. İsraili tenkit ediyorlar ama Türk turist gelecek diye gümrük memurlarına Türkçe öğretiyor. Bizim Kudüs'ü ziyarete gidenler ya adam beni Türkçe sorguladı diyor. Evet. Tabii Türkçe sorgularsen. 3 saat Türkçe konuştu benimle diyor. Evet. Ha, bir defa iyi bir İngilizce bilsin razıyım. Evrensel dil oldu. Peki abd topraklarında Mina'da şu grup şu taraftan gitmeniz gerekeni Argoca söylüyor. Bizim hoca Bizim efendimiz o bile anlamıyor. Arapça Ho bilen ilahiyatçı bilen anlamıyor ben 7 e, sene Mekke'de kaldım. Cizran bölgesi, Riyad bölgesinin lehçesini anlamıyordum. Evet. Yani oradan polis getiriyorsunuz. Haklı olarak üç bin, 5 bin polis getiriyor oraya. Ve bu on günlüğüne, 20 günlüğüne geliyor. E, onları kendi kabile diliyle konuşan, argo diyeceğimiz yani ammice denen evet. dille konuşan kitleleri getiriyorsun sen. Bir odun, korkuluk gibi dikiyor onları oraya. Sadece eliyle işaret ediyor şu tarafa gidin diye. Bu Sudan Arabistan adına ciddi bir eksi Evet. yani Suudi Arabistan kasten orada insan öldürdü sözü çok abes çirkin ya yani evet. bunu kafir yapar mı ki bir Müslüman yani. yapsın, böyle abes konuşmayalım evet. ama e, hatası da var bunu nedir bu hatası bu bir iki Suudi Arabistan bu olayla ilgili söylemiyorum bilmiyorum Vip sistemine çok önem verir Evet. Çok ama VIPçilik çok ciddidir. Yani hı hı. protokol, devlet adamlarına saygınlığı vesairesi. İşte bu Mekke'yi şirin gösterme hastalığı evet. diyelim. Onlar yani, için her türlü düzenlemeyi yapar. Yani 3 milyon insan için 2 cadde ayarlanır. 3 tane devlet adamı geçecekse oradan onlar için de 2 cadde ayarlanır gidiş gelişte. Evet. Diyerek kabaca ben özetleyeyim. Evet, evet. Bu onlar hac yapmasın o sene. Osmanlı padişahları gitmedi. Evet. Yani orada Belki o vip için ayrılan otel otellere giden caddeler korumalar filan hatta tavaf ederken acılar görürler bunu yani. Evet ben de bir bulundum mesela bizim Davut ile birlikte bir umre yaptık yani hakikaten o tavaf esnasında yara, kadar, yara yara mesela ne kadar müminin ahını almışsınız yani, hocam. Ama ben katılmadım yani Bilmem. ben uzaktan takip ettim mesela. E, Hacer-ül Esved'i öptürdüler Ben girmedim o şeyin içine Kaç kişi ezilmiştir ha, o e, arada Askerlerin böyle olsun. Yarmasının içine girmedim yani. Burada Suudi Arabistan'ın bu tür kusurları var hocam. Evet. Planlama kusurları var Altıncı bir husus Suudi Arabistan böyle haç kongreleri Falan yapar Ama kimsenin de teklifini ciddiye almazlar <gülüyor> evet. Niye almazlar Biz bu işi çok iyi biliyoruz diye düşünüyorlar halbuki dışarıdan bakan daha iyi görüyor bu olayı kuş bakışı görüyor olayın içinde Suudi Arabistan'ın burnunun sürtünmesi lazım bu burnunun sürtünmesinin engeli de e, burada ne kadar medyada ilan edilmesi doğru bilmiyorum Suudi Arabistan her sene her ülkeye tanıdığı binlerce torpilli kontenjanlar vardır kimini bedava hatça götürür Kimine haç kotaları bittikten sonra bir 500 kişi daha verir. Gönül yapar Suudi Arabistan. Evet. Bu gönül yapmaya bizim milletvekilleri de dahil. Büyük medya adamları da hayatında oruç tutmamış adamları hacca götürür. Evet. Türkiye'nin medyasının da gönlünü yapar. Dolayısıyla iki üç gün mina haberleri verilir. Sonra kamuoyu oluşacak şekilde tenkit edilmez hiçbir zaman Suudi Arabistan. Evet. Bunun bu, bu faydası önemli. olur mu hocam? Yani, faydası oluyor işte. minat tenkit edilmiyor, konuşulmuyor. İran... Hayır, hayır şöyle. Bu tenkit etmenin kamuoyunda e, Suudilerin ya biz ne yapıyoruz demelerine... Devlet e, olur da e, tenkitten rahatsız olmaz mı hocam? Evet. Bak İran bahşiş kabul etmediği için rahat rahat konuşuyor şimdi. Evet, evet. Rahat rahat konuşuyor. Yani burada e, müminlerle ilgili bir dert... Ee, müminlerin ortamında değil Suudi Arabistan'ın ortamında Konuşuluyor Dolayısıyla Suudi Arabistan şöyle görüyor Topraklarım size lütfedip bize verdim Kabul buyurdum ee, Ne konuşuyorsunuz Asıl bu psikolojinin Zillet yani burada zaten Tabii. Nereden senin oluyor Evet. İngilizler evet. sana takdir edip vermişler buranın idaresini diye Senin mi oldu burası evet. Yani hadimul harameyn Harem şeriflere hizmet etme Vasfı sembolik sen diktiğin otellerden eee ticaret sisteminden bir defa ne kadar yani ibra kendini de yani Hadimul harameyn vasfından de Sahibul Haramain gibi hareket ediliyor orada. Evet. Suudi Arabistan'da bu konuda ciddi tenkit edilmez radikal gruplar. işte Suudi Arabistan tenkit. işte Wahhabi diye tenkit ederler vesaire falan. Yani Mesela bu söylediklerimiz Suudlar tarafından dinlense bizi nereye koyar Suud mesela ne der Yani bu hakikaten Allah için burada bir şey söylemeye çalışıyoruz Yani bu ibadetin sağlıklı yapılması ümmetin izzetinin korunması vesaire Yani bu tür hassasiyetlerimiz var ve burada ya arkadaş sen buraya sahibül harameyn gibi davranma Diyoruz. Ne Şimdi derim bir derim defa e, burada hocam İngiltere ile ilgili bir şey konuşsaydık biz hemen sizi İngiliz Başkonsolosu arardı değil mi Ahmet Bey böyle bir tenkitiniz var evet. bir gelip anlatır mısınız diye. Değil, evet. Doğru. Bu, bu e, arayacağı ilk yer Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'dir hakkımızda bu adam konuşuyor e, düzeltin bunu <gülüyor> diye. Yani güvenlik güvenliğimizi tehdit ediyor işte ulusal kimliğimizi zedeledi. Suudi Arabistan e, kendi vatandaşını konuşturmuyor bu konuda hocam. Evet. Bir defa bakınız dünyanın neresinde Afrika'daki ülkelerde dahil ee, 350 kişilik bir uçak ciddi havaalanına iniyor iki tane gümrükçü var orada 4 saat 8 saat yeah. haç kalabalığı yok bir şey yok İhramınla bekliyor 80 yaşında adamlar e, gümrükten geçecekler ciddeden Mekke'ye gidecekler bunu tenkit edecek bir yer bulamıyorsun ben çok yoruldum deyince otur hacı gürültü yapma diyor sana. Evet. Yani orada da gümrükte de okuma yazma bilmeyen adeta insanları topluyor. Suudi Arabistan 50 senedir gümrükte uyuşturucuya, uyuşturucu kullanana yapılan muameleyi hacıya yapar. Allah Allah. Evet. Ve buna ses çıkarılmaz. Niye ses çıkarılmaz? Çünkü hemen hemen her ülkede Avrupa ülkeleri açar. Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ülkelerde Hac ve umreler devlet organizesindedir Biraz önce evet. dediğim gibi de Suudi Arabistan bu organizeleri Baştan iyi yaptığı için evet. Bizim hacılar 8 saat niye beklettiler bu gümrükte Yani Türkiye'de bütün bu Şikayetlere tenkitlere rağmen Gümrükte 8 saat beklenildiği duyulmuş muyucum? Hiç? Bir milyonlarca evet. insan her ay hava yollarından geliyor İstanbul'da Abi, Ben bir saatten yani. fazla Beklendiğini hiç hatırlamıyorum 30 Şeyini sene bekliyor. önce de bekliyor yani Bagajını bekliyor o kadar yani. Ne bagajı hocam Kaşa kaşe vurulacak pasaportunuza 8 saat bekliyorsun yani, Zevk e için e bekletiyor Suudi Arabistan tenkit edilemez Bir noktada görüyor kendini Neden tenkit edilemez noktada görüyor Ben sahibul harameynim evet. Orjinalinde duygu bu Lütfetip Müslümanlara Haç vizesi veriyor Sen Ne demek yani Müslümana haç vizesi veriyorsun Güvenlik takikatı yaparsın Hacıya geçiş yani bir turiste yapılan evet. muamele hacıya yapılıyorsa burada sorun var demektir. Ben tekrar o altıncı yani noktaya turici, geleceğim. Bazen şu da oluyor hocam. Yani orada mesela Amerikan vizesiyle ciddiye girmek kolay. Ama Müslüman vizesiyle girmek de daha çok sorun. Özü yaşam. bu. Bunu anlatıyorum hocam. Evet. Bunu evet. anlatıyorum. Aramko'da yani Suudi evet. Arabistan'ın petrol ofisleri olan Aramko'da ee, bir memur Amerikalı işçi kapıcı olsun Geldiği gibi geçer Bir salonundan i̇şte gelip şey geçiyor Yani, yani evet. burada e, gücü yettiği Sadece Bengaldeşli hacıdır Pakistanlı evet. hacıdır evet. Türkiye'den gelen hacıdır Onun dışındakilere zaten sözü geçmiyor Tabi burada Ümmeti Muhammed'in Kabe'sinin bir ailenin Denetiminde olmasından Kaynaklanan temel bir sorun bu evet. Tekrar ben 6. Oralar mi? işte belki şunlar hocam yani oraya geleceksiniz muhakkak oraları nasıl iyileştirebiliriz yani bu bakışı nasıl değiştirebiliriz? Ben hocam şöyle <gülüyor> e, avuntu mu teselli mi diyeyim isim koyamıyorum bir türlü e, bu olaylar bu yüzlerce mümin kardeşimizin orada İnşallah rabblerine günahsız olarak ulaşmış olmalarının bereketli Mekke ve Medine yeniden görüşülecek bir gün diye umutlanıyor. Evet. Yani bu bana böyle şeyamazlar bu bu Bir bu defa e, Suudi Arabistan'ın başında çok büyük bir terör belası var şu anda var. Yemen olayları aslında bir terör olayı evet, orada. Evet. Suudi Arabistan içindeki Şiilerle baş edemiyor. Evet. Ve prenslerle prensler arası savaşlar var Suudi Arabistan'da. Bütün bu riskler Suudi Arabistan'ın Allah bilir ya da e, uluslar güç uluslararası güçler ne zaman takdir ederlerse Suudi Arabistan'ın haritasında yenilenmeler olacak. Evet. İnşallah bu yenilenmelerde Mekke'miz, Medine'miz Müslümanların toplu arazisi olsun diye bir sistem konabilir. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Burada hocam 6. maddeye tekrar dönelim yani Suudi Arabistan'ın işletme hatalarında e, Suudi Arabistan mesela levhalandırma sistemi yapıyor. Evet. Levhalara dikkat edin. Nesih yazısı ile değildir. Suudi Arabistan'da yeni nesilin ıı, basından takip edebileceği karakterler kullanılır. Evet. Yani gariban Kur'an yazısı okuyabilen herkes bu cemaraat yaz cema yazısını okusun diye bir dertleri yoktur. Her evet. büğrü dört köşeli böyle küfü gibi ne yazıysa bir yazıyla yazıyor. Yazdım diyor. Halbuki bir test yapmıyorlar. Yani en çok okunan karakter hangi karakterdir? İşte, ben buraya levha koydum diyor. Yahu levha koydun ama bunu anlamak... Mesela 15 dilden levha koyabilirsin. Tabii. Dünyanın hangi döneminde yaşıyoruz biz ya? Tabii. Yanarsöner ışıklarla koy. 10 sahnede bir diller dönsün, dönsün oradan. Dönsün tabii ki. Gibi. Yani Suudi Arabistan çok masraf ettim diyor. Ama Bedevi kafasıyla masraf ediyor. Doğru. Evet. Masraf ettiği doğru. Bedevi İhti kafası i̇htiyacı diyor. yeterince okumuyor. Okumuyor. Bir de... Bütün dünyada, bütün dünyada derken yani geri kalmış ülkelerin karakterlerinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da bu yapılan Mekke Medine'ye yapılan hizmetler Suud prenslerinin ihalesini aldığı hizmetlerdir. Hmm. Mesela işte filan yani yerde. Temizliği biri aldı. temizi biri aldı. Ulaşımı şu, biri, şu aldı. biri aldı. Bu trafiği biri aldı gibi bir de yapılaşmayı hmm. mesela bir ihale yapıldığı zaman bunu Bin Laden'in alacağı bellidir. Evet. Kim nereden hangi projeyi getirirse getirsin Bin ladin o projeyi almış Camarat Köprüsü'nü yapmıştır bitti. Evet. Öbürleri hala ihale hesabı yapsınlar. Mesela Mekke'de Harami Şerif'in etrafındaki yapılaşmalar hacıların ihtiyacı göz önüne alındığından değildir. ...ailelerden birine... ...prens ailelerinden birine... ...bir pay verilmesi gerekiyordur... ...filan yeri yık, yapılaşma sağla... ...20 otel yap burada denir. Ben böyle özetliyorum tabii... ...yüzde ee. yüz ihale formlarını görerek... ...söylediğim şey değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan... Sahibul harameyn mantığından kaynaklanan bu yapılaşması mesela haram-ı şerifin etrafı bir kilometre dümdüz vadi olsun bir kilometreden sonra yapılaşma başlasın bantlarla da haram-ı yürümeyi sağlatı hangi teknolojiyle yaşıyoruz yani parayı nereye götürüyorsun evet. sen yani on kere yıkıp yapacağına üç beş yıl içerisinde yani haram-ı şerifin yirmi metre yanında doksan katlı bir bina yaparsan ya. e, ondan bu, bu sonra sıkıştı Vinç düştü. Nasıl diyeceksin insanlara? Yeah. Bu 6. maddeyi 7. ama bu 6. maddeye bir ilave yapmak istiyorum hocam. Bu arada artıların da konuşmamız Müslümanlık vicdanımız gereği. Bir Tabii. defa Suudi Arabistan diyorlar ki Suudi Arabistan'ın polisi yerine mesela Türkiye'den bir e, mavi bereli gitse çıt çıkmaz. Alim Allah doğrudur bu hocam. Öyle mi? E doğrudur. Niye doğrudur biliyor musunuz? Çünkü Suudi Arabistan Ömende halefi kana amina kim bu harem bölgesine girerse güvendedir diye bir ayetten dolayı hakikaten polisine hacıya dokunmayacaksınız diyor. Hı. Yani hacı polisi dövse bile polis el kaldıramıyor. Evet. Bu harem bölgesi mesela Medine'de daha katlardırlar. Evet. Medine'de girişiyorlar hacıya. Evet. Şöyle yapma böyle yapma diye. Ee, harem bölgesinde ihramlı hacıya dokunmama diye de bir prensip var. Hı hı. Mesela ne yapıyor? 300 bin 500 bin insanın geçeceği bir Tünel altı koridoruna oturuyor yemek yiyordu hacılar. Evet. Doğru. Ya buradan kalkın zaten dedi Burada ki yemek bunu, yani. Ay 10 kişi orada oturuyorsunuz. Belki 10.000 kişinin geçişini, geçişini zorlaştırıyorsunuz. zorlaştırıyorsun. Buradan kalkın diye işaretler yapar. Hiç takmaz bile onu hacı. Yorulmuştur güneşin altında ilk bulduğu tünel altı gölgelikte oturur ya. Bu 10 metrelik bir yol zaten. 2 <gülüyor> metresini siz kapattınız. <gülüyor> İbrahim makamında mesela ona geleceğim. İbadetlerde <gülüyor> tercih ya. hatası diye bir 7. Evet. madde o. Evet. İbadetlerde tercih hatası. Şimdi burada çok önemli bir nokta. Polis tembihlidir. Seni şikayet ederlerse job vurdun diye yandın. Evet. Bunu hmm. biliyoruz. Bu hakikat. Fakat e, ön tedbir al. Yani oturmayı engelleyici başka bir. Mesela bir sene ben oradayken dikkat etmiştim. O yollara oturmasınlar diye. ...hacılardan önce oraya tonlarca su akıtmışlardı... ...tankerlerle... ...ıslak hmm. görüp oturmasınlar diye... ...bu da kayıp düşmelere neden oldu bu sefer... Vallahi. ...e mikrop oluştu... <gülüyor> ...tabii tabi... ...kaldı ki mesela madem on binlerce asker getiriyorsun... ...el ele tutturu askerleri... ...oturmadan engelle hacıyı... ...evet... Yani, Dedim ya bir uluslararası mantığa ihtiyaç hissetmiyor Suudi Arabistan Biz evet. 70 senedir bu işi yapıyoruz diyor 70 senedir bir çöl mantığıyla yapıyorsun sen evet, bunu Bedevi evet. kafasıyla yapıyorsun ya Organizasyon da ayrı bir ilim hocam yani. Hocam ayrı bir ilim Elbette evet, ayrı yani bir ilim o, ama o Hele o büyük yapıyı o dar alanda kısa zamanda organize etmek Yani devri daim yapmak, yürütmek Buna rağmen ama hocam e, fazilet ...hakkı konuşmayı gerektirir... ...buna rağmen mesele temizlik konusunda... E, ...belli bir başarı var orada yani... ...o a, kirletme kampanyalarına karşı... ...temizlik yapılıyor hocam... Şerifle, ...sanki daha da şey olabilir gibi e, hissettim... Ona ben ...mesela o şeytan taşlama yolları falan... ...hocam nasıl temizleyeceksiniz ama... Hı. İçtiği meyve suyunu yere atmadan rahat edemeyen bir millet geçiyor <gülüyor> orada. Yani pisletmek için insanlar gayret ediyorlar. Çok zor temizlenmesi. Buna rağmen temizlik iyi evet, hocam. Evet. Buna rağmen... Yani dünya standartları olarak iyi değil belki ama... O temizlik ne olduğunu bilmeyen yüzbinlerin ortasında o temizlik çok iyi hocam. Çöp arabası dolaştırılamaz bir yer orası. Evet, evet. Yani her çöp kutusuna 3 tane görevli diktikten sonra yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Evet, evet. Bu yedinci maddemiz var hocam. Ee, Diyarçı Başkanımız buna e, işaret etti. O da güzel bir madde. İbadetlerimiz bizim öncelikli ve önemli diye ayrılması gerekiyor hocam. Evet. Esved'in öpülmesinin ibadet ile bir müminin ayağına basılmasının haramlık değeri Arafat'ta vakfe kadar anlatılmalı müminlere. Evet. Evet çok doğru. Hacı döndüğümde ola doya doya öptüm bu Hacerü'l-Esved'i demeyi cihat kabul ediyor. Evet. Doya doya öperken sen kaç kişinin nefes darlığına sebep olduğunu doğru, düşünmüyor o. mesela. Evet. Dolayısıyla ibadet değerlemeleri yapmaz. Öpemiyene göre de bir sıfır öne geçiyor. Yani öyle bir Gibi, hocam bu <gülüyor> e, bir at yarışına çevrilirse evet. ibadet Mesela Diyanet bütün fıkıhtaki kayıtları zorlayarak zorlayarak bu taşlama konusunda meşar Meşarül Haram'da Müzdelife'de vakfe konusunda, vakfe konusunda... bazı tavizler veriyordu Diyanet. Hmm. Beni e, Arafat'tan bir gün önce böyle popüler kimliği olan bir Hacı Efendi arada bu sene Dedi ki hocam dedi Diyanet bizi dedi eksik kaç yaptıracakmış dedi. Bakfe yaptırmadı falan gibi veya işte dedim Bu... sen kaç kilosun dedim? 130 kilo. <gülüyor> Bana bak sen Diyanet'e teşekkür et döndüğünde de iyi bir hayır yap onlara dedim. <gülüyor> Günahlarını onlar alıyorlar. Böyle yani. bir cahillik yapma dedim. Sen orada boğulursun öbür türlü dedim. Hocam iki gün sonra bu olaylardan iki ya. gün sonra aradı. Bana dua ediyor. Dedim seni götürmeyenlere dua etsin <gülüyor> Yani hakikaten <gülüyor> e, ortada e, ne yapıyor diyanet için? Bir vebal üstleniyor. Niye üstleniyor? E, ya binlerce insanı hastaneye taşıyacaksın solunum yetmezliğinden vesaireden. Ya da bu haccın temel rüknü değil. Ya belki bu işte mesela son hadisede Türkiye'den çok az... Ee, yani defaat var ya yani, yani, yani o o açıdan değil, değil de falan. ama yani işte diyanetin bu e, koruma hassasiyeti açısından Tabii. bir mana taşıyor. Yani. Çok çok önemi anlaşılmış evet. oldu. İnşallah bu. Daha büyük tavizlerin de nedeni olmaz ama bir de hazır bundan <gülüyor> sonra ne zorunluluyor. Ölüm olmasın ki. diye. <gülüyor> Zaten ölümcül bir nedenle böyle bir ruhsata başvurulabilir. Evet, evet. Çok sıcak terledik diye bir ruhsata başvurulmaz. Yani önceki yıllarda da böyle büyük facialar oluyordu. 20 senedir yaklaşık diyanet böyle bir hassasiyet gösteriyor. Ama bugün anlaşıldı ki ibadetler arasında bir Değerleme puanlama yapılması gerekiyor Şeriat bunu yapıyor zaten Birine farz diyor birine vacip diyor Birine sünnet diyor birine evet, adab evet, diyor evet. E, Bu sıralama niye yapılıyor Madem öyle evet. Niye namazda bir sürü namazın niye yüz tane farz yok Dediğiniz gibi bazen e, farzın önüne Geçiyor değil mi bir e, yani... Haramı çiğniyor evet. Bir müstehaplı yerine, yerine Getirmek, getirmek için. için Hacca etkisi yok Hacın varlığına etkisi yok e, belli şeylerde ibadette bir sıralama yapılması gerekiyor hocam. Evet. İbadette bir sıralama yapılması gerekiyor. Bu sıralamayı yapmadığımız takdirde bir öncelik gerekiyorsa... ...hoca efendiler, grup başkanları, kimse risk almayı bilmedikten sonra... ...yani can riski alıyorsun, 300 kişiyi uçağa bindiriyorsun. Evet. E, sen hoca isen fıkhi bir dayanağını bulup... ...işte İmam-ı Azam'a göre değil ama... Ebu Hanife'ye göre bir dayanak bulup sahabeden birine göre bir uygulama bulup fıkıhtan bir yere dayandırıp bundan sonra böyle yapalım diyebilmelidir. Evet. Aksi takdirde hocam biz e, dünyaya ibadet için birbirini öldüren bir mümin kadro olarak lanse ediliyoruz. Ya Allah korusun. Yani, evet. yani Allah için birbirini öldüren evet, bir şey, evet. ne kadar vahim bir şey. Ya. Yani bunun faturasını düşünüp, bu fatura ne, neye mal olacak düşünüp ondan sonra haccı haç olarak anlamamız lazım. Bu da yedinci maddemiz. Sekizinci madde benim tespit ettiğim hocam. Şimdi bir defa ihtiyarlar hacca geliyorlar. Evet. Bu bir sorun. İkinci olarak da e, ihtiyarlık kadar modern bir yolda yürüme kültürü olmayanlar geliyor hocam. Evet. Bunu şöyle Biraz açık. izah edelim Şimdi köyünde yürüyor evet. ee, Kasabada da yürüyor Ama modern bir yolda kaldırımdan ve sağdan gitme kültürü diye bir kültür var hocam yani Şehir içine gelince ayağa dolaşıyor insan Mesela yani köy yolunda hiçbir trafik yok ...her yerden yürüyebilirsin... ...yürüyebiliyor... Tekim, <gülüyor> ...anadolu'da araba kullandıysanız... mesela evet. küçük kasabalarda... ...insanlar yol ortasında kucaklaşıyorlar... ...sen korneye basıyorsun... Evet. ...dönüyor acele evet. ne diyor... ...kucaklaşıyor... Evet. ...çocuğunun dondurmasını üstüne sildiyor... ...siliyor evet. mendiliyle bir şey... ...hiçbir acelesi yok... ...çünkü saatte bir araba geçiyor... ...buradan bekle beş dakika düşün... ...ama Taksim'de bunu yapamazsın, yapamazsın. hocam... ...Taksim'de soldan da yürüyemezsin... Evet. ...kaldırım bile trafik gibi gidiyor... ...geliyor... Aynen, evet. ...şimdi... Bu olaylardan sonra tabi telefonumu kapatmak zorunda kaldım. Arayan hocam niye oldu, ne oldu, bunlar şehit mi şu, ya ne bileyim kardeşim ben de buradayım <gülüyor> diyemiyorum. Telefonumu kapattım sonunda. Şimdi bir doktor kardeşimiz dedi ki hocam dedi bunu bana izah edeceksin dedi. Niye? Niye bu oluyor dedi. Hmm, evet. Ben de dedim ki senin dedim hastanende yeri geliyor sıra oluyor mu dedim ...sırasız bir yer yok dedi. Peki sıradakilerin... ...şehirli mi? Uzaktan İstanbul'a ilk defa... ...gelen mi olduğunu anlıyor musun? Anlamam mı dedi ya? Nasıl anlamam dedi. Adam nazik bir şekilde affedersiniz... ...benim sıram ne zaman sormuyor dedi. Bu makbuz ne zaman ameliyat olacak... ...diyor dedi. Makbuz ameliyat olmaz bir defa... ...anlatamıyorum dedi. Evet. Hah. O tip 3 milyon insanın... ...1 milyonunun öyle olduğunu düşündü dedi. Evet. Yani... ...bir tünelden nasıl yürünür... ...niye burada yürüyüş bandını sağdan gösteriyor... Evet. ...soldan geliş oku ne anlama geliyor... ...bunu anlatamıyorsun adama... Evet. ...çünkü Nijerya'da böyle bir ok yok... ...mavi levha diye bir şey yok... ...beyaz levha diye bir şey yok... ...levha yok zaten... ...evet onları hacca mı almayalım... ...ülkesinde trafik kuralı olmayanlar... ...hayır... ...burada döndük dedik ya... ...bunun orada tedbirini almamız lazım... Arafat'ta vakfeyi öğretir gibi güvenli bir haç yapmak dersi diye de bir ders koymak lazım. Bu da aslında mesela Suudi Arabistan ülkeleri bu manada... Şey yapsa değil mi bir toplansa ya bu güvenli hac için şu tarz şeyler yapalım. Hacılar buraya gelmeden önce memleketlerimizde dese bu noktada ülkeler birbiriyle yardımlaşsa mesela. Ben hocam Suudi Arabistan'daki bu toplantıların bir kısmına katılırdım merak evet. ederdim. Üç saatse toplantı iki saati övgüyle geçerdi. Çok evet. güzel muhteşem ne bu ya haç sayenizde yapılıyor falan Allah sizden razı olsun. Aba ecdadınıza rahmet olsun geleceğiniz uzun ömürlü olsun. Sonra da şu tedbirler uygun bulunmuştur diye kendilerinin önceden hazırladığı şeyler. Tebliğ bile okumazlar orada tenezzül edip. Evet. Ama bunun nedenine tekrar vurgu yapıyorum hocam. Suudi Arabistan bu altyapıyı iyi yapıyor. Mesela tutuyor 50 tane milletvekilini acı götürüyor. Evet. O parlamentoda sen nasıl bir daha tenkit şeyi çıkaracaksın? Mesela Suudi Arabistan'ı tenkit edelim diye bir kelime konuşamazsın parlament. Ama bunu Suudi Arabistan kar olsun, bunu kasıtla yapıyor diye böyle bir solcu yürüyüşçü mantığıyla söylemiyorum bunu ben. Ortada iş körlüğünden kaynaklanan bir gaflet var. Evet. Bir gaflet var. Bu gaflette herkesin payı var. Hacı'yı buradan hazırlamadan götüren, ihtiyar, hacı ihtiyarlık ibadeti haline getiren herkesin payı var bu işte. Ümmet olarak bir ağır yükün altındayız. Ee, Hac teşviki yaparken e, ibadet hazır. Nasıl Ramazan-ı Şerif'te mesela oruç tutunamaz gece çok su için ha diye evet. uyarı yapılıyor. Yani orucun ...sağlam olması lazım... ...hacca da aynı şekilde bir hazırlık yapılması lazım... ...hatta umrede bile... Tabii şimdi, tabii. ...şimdi umrede bile sıkıntı olmaya başladı... ...bu sebeple hocam... E, ...yani hac ibadeti... ...bir ailenin... E, ...bir yörenin... ...gelir kaynağıdır... ...bu bir sorun... Evet. ...bu gelir kaynağı dikkat ediyoruz... Bu hac ibadeti senede bir defa birkaç günlük bir ibadettir. Bu birkaç günlük ibadet olduğu için yıla yayılmış bir eğitimi olmuyor bunun namaz gibi. O da doğru. Evet. Yani da yıla, çok da zor bir yatırım ama hocam. Evet. Düşününüz bir şehir kuruyorsunuz iki günlüğüne. Evet. Mina üç günlüğüne kuruluyor. 72 saatliğine kuruluyor hocam. Doğru. Yani ama Suudi Arabistan para harcamak istemiyorsa bu işleri çekilsin. Gerçi her hacıdan bu parayı alıyorlar. Suudi Arabistan bunu bedava yapmıyor hocam. Yani Suudi Arabistan bir IMF'nin Kasası kadar para alıyor her sene Hayrına yapmıyor bu işleri Evet hizmet de ediyor Vesaire ama yani Bunun parasını da alıyor insanlardan Tamam helal olsun yani Hizmetin karşılığını alıyor yani. Elbette hac, evet. Allah Teala zaten fakirler Hacca gitsin demiyor parası olan Hacca gitsin Bu hizmet yapılacak elbette evet. Ama bunu Yani sanki hayrına yapıyormuş gibi bu sene bu kadar Takdir ettim size deme hakkı yok bunun bütçe yetmiyorsa bırak. Fakat hakikaten zor hocam. 365 günlük bir yılda sadece 3 gün, 3 72 gün, evet. saat kullanılacak şehir kuruyorsun. Evet. Ulaşıma kuruyorsun. Burada e, Müslümanların bir kere en büyük e, yapmaları gereken şey hocam. Şeytan bunu ibadetimize nasıl bir terör örgütünün yaptığı cahillikleri... Şeytan İslam'ın aleyhine bir güç olarak kullanıyor evet. Avrupa'da Müslümanlığa meyletcek. Mesela en az 10 yıl Bu Irak'taki Suriye'deki olaylardan dolayı En az 10 yıl Avrupa'da insanların İslam'a kaymalarını tabii. durdurdular kestiler, Ciddi tabii. Dur. Zannediyorum Irak'taki örgütü onun için kurdular geliyor bana evet. Sırf onun için o masrafa değerdi yani. yani Avrupa'dan bir kişi iman edecek olsa Bizim için altın değerinde bir bin belki Tabii, milyon bütün insan. Bütün dünyada hocam İslam'ın ya, önünü kestiler. Hele Avrupa'ya özellikle. Hep yani. terörle boğuşuyoruz şimdi. İslam'ın üzerinden terör şeyini atmak için. Atamıyoruz. Atamıyorum. Bu sebeple hocam yani şu anda Müslümanlar olarak biz haccımıza acilen bu kaos ortamından kurtarmamız lazım. Evet. Kurtarmamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Mesela Suudi Arabistan... ...haklı olarak... E, ...haklı göründüğü bir şeyi var... ...20 senedir diyor ki Suudi Arabistan... E, ...bu coğrafya... ...milyonları kaldırmıyor diyor... Evet. ...dolayısıyla sınırlı sınırlandı. hacı... ...sınırlı hacı gönderin bana diyor... Evet. Da rahat bir hac olsun diyor... E, ...tamam diyor... ...onay verdi herkes... E, ...sınırlandı Sınırlandı ama... ...50 bin diyor, 20 binde... Armutlu elmayı da bir sürü konteksiyon ilave ediyorlar. Yandan konteksiyonlar. Suudi Arabistan kendi vatandaşına da kota koyuyor. Evet. Gelmeyin siz diyor. Benim zamanımda beş yılda birdi. Yani şu andaki hmm. uygulamayı bilmiyorum. Ama bir kotası var. Yani her Suud vatandaşı beş yılda bir haç yapabilir diye bir evet. şey vardı. E Oradakilerde Kabe'nin dibinde haç yapmayacağız mı deyip ailece jipe doluyorlar. On beş kişi ...geliyorlar, evet. haccı 3 ay önceden geliyor... ...2 ay önceden geliyor, oraya... ...bir sebeple bulup geliyor işte yani... ...bu nihayetinde demir parmaklıklı bir sınır... ...koymuyor Suudi Arabistan... Evet. ...burada e, gerekiyorsa... ...hacca gidenlerin sayısını düşürerek... E, ...gerekiyorsa... E, ...ciddi devletler... ...arası bir tedbirler alarak. ...mesela nasıl... E, ...hacılara... ...bir aşı mecburiyeti getiriyor... aşı olmasan hacca gidemezsin deniyor... Hac eğitimi gördüğüne, tedbirlerde ne yapacağına dair de bir sertifika alsın hacılar. Hac için değer hmm. hocam? Evet. Hac için değmez mi yani? Hac eğitimi almış hac, olsun Hac yani. eğitimi almış olsun. İz ne yaparsın evet. sorusunu. İki, Hacılara tavizi verilebilir şeyler nedir? Yani ruhsat nedir din Mesela Arafat'tan ruhsat yok. Sediye ile de olsa Arafat'a gelmesi gerekiyor bir hacının. Evet. Hiç tavizim yok bunun. Yani Arafa, komada komada ise gelmeyecekat yani alanı neyse. yok sıfır evet. Arafatta ruhsat alanı sıfır 10 dakika gelecek olur nitekim ambulanslarla getiriyorlar, getiriyorlar acı yani. Ambulansa getir ambulanssta adam hareket edemiyor ama hoca Efendi elini kaldır ediyor yapıyor Tam yani. hacı oluyor evet. kabul ama e, dünya Müslümanlarının büyükleri alimleri toplanıp yani ruhsat verilebilir şeyleri konuşmalılar burada e, Hanefi mezhebine veya Şafii mezhebine hıyanet gibi algılanmamalı bu. Evet. Yani ölenler Hanefi ama sen şimdi burada e, ciddi bir şekilde e, yani Hanefi mezhebi tavizi görmesin, Şafii'ye kayması Müslümanlar böyle çocuk oyuncağı gibi, futbol takımı gibi seviyesizce düşünüp yüzlerce müminin ölümüne kapı açamayız buradan. Evet, burada hocam bir nokta daha var, çok önemli. Siyasetle bunu bir arada tutmak yanlış. İran bunu siyasi yapıyor. Hmm. İran siyaset yapıyor. Yani, yani suda... Hangi boyutu siyasi? Şimdi İran, İran, Suudi Arabistan'da Yemen'de savaşıyor bir defa. Evet. Irak'ta savaşıyor. Suriye'de savaşıyor. Evet. İran. Ondan sonra Bahreyn'de ciddi savaşları var. Krizler yapıyorlar. Yani İran'ın... Neredeyse... 10 cephe e, e, e, kadar savaşı var Suudi Arabistan'da. Evet. Bir de... Suudi Arabistan'ın iç bölgelerinde Şii nüfustan dolayı İran'la e, politik savaşları var. Evet. Şimdi bu yüzden İran'ın hakemliği ve şahitliği söz konusu olamaz bu işte. Evet. Haklı da olsa hakem olamazsın sen. Çünkü adamla Yemen'de her gün uçak savar atıyorsun. O sana bomba atıyor. Yani Yemen'i ele geçirme konusunda. Çünkü evet. Yemen'de ele geçti İran yönetim ele geçirdiğinde Husiler Kanalı ile Suudi Arabistan sınır, güney sınırlarından içeri doğru e, tehdit alacak. Evet. E, Suudi Arabistan yani, Şii var. Suudi Arabistan Suudi Arabistan'da isim. nüfus evet. tam oranını bilmiyorum ama hiç değilse %10'u Şii Suudi evet. Arabistan'ın. Yani Ve, İran onu kullanıyor. Yani. Kullanıyor. Dan öteye hocam İran'ın avucunda. Evet. Avru. kullanıyor gelmesin yani işte, e, yani uzaktan o ülkeye kumak. karşı kullanıyor. E, kullanıyor. Dolayısıyla İran'ın açıklamalarını Kullanmamız yanlış İki ben şu noktayı da ilave etmek istiyorum Suudi Arabistan'daki Yönetim Vahabi değildir hocam hmm. Vahabilik Suudi Arabistan'ın içinde Ayakta durmaya çalışan bir sistemdir Ama dindarlık Kamuflajı için Vahabilerle iyi geçinir yöneticiler hmm. O kadar evet. Suudi Arabistan Vahabi değildir Nedir? Yani Suudi Arabistan Kraliyettir <gülüyor> Kraliyet Kraliyete göre bir İslam bir, tanzimi. Bir ailenin keyfi sefası için feda edilmiş toprak parçasıdır. Evet. Bu ailenin de bunu hak ediş nedeni Osmanlı'ya isyanıdır. Evet. Ama o isyana karşılık yeter yüz sene deyip yüzüncü senede değiştirirler mi lütfederler bilmiyorum. Yani Suudi Arabistan Vahabi devleti değildir. Dolayısıyla bu olayları Vahabilik diye bir perdenin altında gizlemek Oradaki o yuvarlanan 800 kişiyi ezen yürüyünlerin arasında olmak gibi yani toplum mantığıyla konuşulmuş bir sözdür. Evet. Ha şunu örnek konuşular. Diyorlar ki mesela Medine-i Münavvere'de Cennetül Bekiy'in önünde dua ederken nasıl gelip polis orada tarıma ediyor? Hı. Polis değil o. Oradakiler bu vaabi dediğimiz adamlar işte. Yani evet. bu şey sert bidatları önleyeceğim diye haciyi tekmeleyen adamlar yasak Aynen. hacı der gibi böyle bizim yani eskiden yasak kardeş diye bir hı hı. asker sözü vardı ya o tipler yani o eğer vahabilik diye küçük bir gerekçeye dayandırılırsa tamamla vahabiliği kaldırdım hanefiler hükmetecek bundan sonra derse ne yapacaksın adam yani yani Aynen. meseleyi çok kör noktasından göremeyiz biz evet o bir sorun yani orada bir sorun ama Allah için söylemek lazım. Suudi Arabistan buradan şu mezhep geçemez. Bu mezhepten olan bu, en batıl gördükleri bidatlere bile haçla karışmıyorlar. Karışamıyor. Evet. Niye? Adamın ibadeti de, gibi değil, yapıyor. Zaten, evet. e, mümkün değil ama ona sorulduğunda Hanbeli mezhebine göre hükme diyor. Evet. yani bu, bu böyledir diyor. E, 300 sene önce de yani olay mezhep olayı değil Değil değil. mezhep olayı değil daha, Çok köylüce daha... demin evet. desem Köylüce bile değil yani hı hı. çok dağlıca bir ifade bu evet. Vahabiler böyle yaptı yani Kaldı ki Vahabi dediğin adam da Nihayetinde Allah korkusu iddiası olan birisi yani o evet. da Herhalde orada bir Müslümanın ölmesinden Mutlu olacak birisi değil yani Bu meseleyi kuş bakışı Dünya Müslümanlarının geldiği Seviye sorunu diye bir sorun Olarak görmek evet, lazım Hocam şöyle 2-3 dakikamız var <gülüyor> Sözlerimizi yani Çok konuşulacak şeyler olduğu Hocam ben görülüyor. iki noktaya daha Temas etmemiz gerektiğini düşünüyorum Birincisi bir biiznillahü teala Bu müminlerin Şuurlanma nedenlerinden olacak İnşallah Bakın, öyle biz olsun Geçen sene güzel bir haç konusu konuşmuştuk Bu sene bunu evet. konuşuyoruz İkincisi hocam Asla e, teşvik ve temenni manasında değil ama Hocam düşünebiliyor musunuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan dönenlere anasından doğmuş Diye bir ifade kullanıyor evet. Tertemiz, Tertemiz. Yani Oradaki 800 kardeşimiz Veya 900 ne kadarsa hocam, Tertemiz gitmiştir Yani İnşallah. Burada bol bol şehit diyoruz istediğimize Orada garanti bu hocam Kerem, evet. Yani orada ölüm olsun diye değil haşa evet, haşa. haşa ölüm olsun diye değil ama Onlara ağlamamıza gerek yok kalanlara ağlayalım diyorum. Evet. Neden? Çünkü bir defa ihramlı. Evet. İhramlı. Arafattan geliyor. Evet. Cemarata gitmeye çalışıyor veya cemarattan çıkmış. Evet. Ya gafletiyle ya da kendisinin hatası olmayan bir sebeple insanların ayakları altında nefessiz kalmış Rabbine gitmiş. Telbiye getirerek dirilecek hocam. İnşallah. Yani evet. o ölenlere ağlanacak halimiz yok. Halimiz yok. Aslında. Ama o ölüme neden olanlar... ...yaşadığı sürece ağlamalılar hocam. Evet. Şimdi burada hocam... E, ...bu Hacı Efendilerin... ...ölmeden Allah şefaatlerine bizi nail etsin. Öyle ha, inanıyorum. Ha, ben. Şefaat edecek ya. düzeyde... ...olduklarına inanıyorum. Niye? Ya çok temiz, temiz gittiler, gittiler hocam. Tam. Ne günah işlemiş olabilirler. Müzdelife'den geliyor adamlar. Evet. <gülüyor> ne yapabilirlerdi o tam. arada? Bir şirk içinde değilse cennette gittiler. Fakat hocam, burada... Büyük ihtimalle Bu izdihamın oluşum nedeni olanlar Şu anda Mısır'da, Sudan'da Pakistan'da El öptürüyorlardır haçtan geldik diye evet. Veya durabileceği halde İzdihamda durmayı bilmediği için Sağa gideceği halde gitmediği için Öndekini ezenler Evet Hocam bir ölüme neden olan biri haçtan gelse ne olur? Evet Hele hele bu bir kabalık nedeniyse Ya orada bir Allah Hocam bu, yani. bunu düşünmek bizim için çok O hacılar bunu düşünmelidirler evet. Şimdi sizde dikkat etmişsinizdir Kol kola beş kişi giderler Ya önde birisi allah hacı Allah Hacı Yani dağılmak ya, yok bu yolda ya. E tabi cephede Rusla Gavurla savaşıyor zannedersin Yani bu boyutu içinde Ümmet olarak istiğfar Etmemiz gerekiyor o oturup, bunu, bunu ders almak lazım. Bundan sonra böyle işlere yani hacda, umrede Öleni mi? konuşuyoruz, öldüreni konuşmuyoruz evet, hocam. Evet. Halbuki öldüren var burada. Belki onlar da e, kampanyada onlar da, gittiler evet. belki ama evet. geri kalıp o sahneyi görüp e, tedbir almamakta suç hocam. Evet. Yani ben ezmedim ama mesela işaret yapabilirsin. Demire tutunup gitmeyin diyebilirsin. Artık He, dedik ya çok bitkin, yorgun, uykusuz insanlar bunu ama evet. istiğfar gerekiyor hocam. İstiğfar, Orta büyük bir hata var çünkü. İstiğfar lazım. Evet. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hakikaten Anladım. böyle bir dört başı mamur bir değerlendirme oldu. İnşallah yani hem kendi payımıza ders alırız. İnşallah bizi dinleyen olur. İnşallah. E, oralarda bir yankısı olur. Daha böyle e, ümmetin baş metini, güzelliğini, mesajını taşıyan haçlar temennisiyle diyelim. Ve e, hayırlı günler